Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkılarıyla. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim İçin Programı başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madracım. Eee bugün özgecan aramızda yok ama günümüzdeki günlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İklim değişikliği ve iklim için hareketiyle alakalı gelişmeleri aktarmaya Fakat bir konuğumuz var, konuğumuz Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doktor Nelifer Oral. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, hazır bugün de e, akademisyenlerin iklim ile alakalı olan yeni çıkan metnini konuşurken aslında bir de tesadüf oldu sizi burada ağırlamamız. Ama bugün genel olarak e, COP sürecini e, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği iklim zirvesindeki süreci tartışabilme fırsatı bulacağımızı düşünüyoruz sizinle. Siz de yakın zamandır e, uzun bir zamandır takiplediniz. Yani e, COP 2015 e, COP 15'ten bu yana zirveleri katıldığınızın bilgisini almıştık e, açıkçası. Meşhur Copenhagen COP'dan beri evet. E, izliyorum evet veya katılıyorum aslında. Katılımcı olarak evet. biliyorsunuz. Evet biz de izliyoruz Kopenhag'dan bu yana <gülüyor> açık adı olarak evet. E, şimdi bu süreç içerisinde nelerin değiştiğini e, ve nelerin olabileceğine dair ufak bir söyleşi gerçekleştirmek istedik sizinle. Sağ olun davetimizi kırmadınız geldiniz. E, o kadar geçmişe gitmesek bile şu andaki süreç hakkında neler söyleyebilirsiniz? Genel olarak bir bilginizi e, aktarabilmeniz mümkün mü acaba? Evet çok teşekkür ederim davetiyeniz için. Hı. Ee, evet, süreçte neredeyiz? Bu süreç bitmeyen bir süreç sanki ama nihayet e, inşallah e, son aşamasına geldik. Fakat e, şu anda önümde e, teknik yani taslak da değil açıkçası. Çünkü resmi taslak metin Cenevre'deki metinde 100 küsur sayfalık bir metin. En son Bon toplantısında. Bir taslakta ama resmi değil bu henüz O da 54 sayfa O da her şey hemen hemen parantez içinde Bu ne demek? Anlaşma henüz yok demek Dolayısıyla durum sıkışık Durum sıkışık Kısaca bu taslaktan bahsedebilmeniz mümkün mü acaba? Bu Bond'daki sanırım Bond'da da bulundunuz Evet Bu taslak içerisinde neler var? Neler söyleniyor? Neler vaat ediliyor? Bu taslak içinde tabii yani şöyle diyeyim, bildiğimiz konular aslında. Bir sözleşmenin yani iklim sözleşmesinde gireceği belirli konular var. Ama mesela preamble'den başlayalım. Orada da anlaşma yok. Gir, Ona, giriş yani. Giriş, evet girişte anlaşma yok. Şey dediğimiz amaç dediğimiz. Onda da anlaşma yok. Tabii önemli olan azaltım, onda da az, az, ok. azalt, <gülüyor> orada da tabii yani her şey şey. İşte yüzde 40 mı yüzde 70 hedefimiz var mı uzun vademi, zero carbon emission mı düşük carbon transformation mı yani temel şeyler bu. Yani sonuç olarak 2050 yılında, 2030 yılında Biz nerede olacağımızı henüz gerçekten ortak bir görüş yok. Dolayısıyla bu da hani dünden beri müzakere değil. Ne zamandan beri müzakere ediliyor bu? Açıkçası Kopenhag'dan beri müzakere ediliyor bu. Dolayısıyla halen bir ortak görüşün çıkmaması biraz endişe verici açıkçası. Bir de uyum. Uyum nispeten daha şey girdi. Orada ilerleme yapıldı uyumda. Finans tabii çok tartışmalı bir konu. Gelişmiş Ve gelişmekte olan ülkeler, gelişmekte olan ülkeler haliyle e, belirli bir finans bekliyor. Yani çünkü onlardan da artık bir azaltım hepsinden değilse de e, bir kısmını bir azaltım bekliyor. Tabi uyumdan e, finans desteği bekleniyor. Biliyorsunuz Kopenhag'dan Cancun'da vaatler verildi. 2020 yılına kadar e, gelişmiş ülkeler... E, Ee, en az 100 milyar dolar e, uzun vadede finans desteği mobilize edeceklerine henüz tabii daha e, görünmedi o paralar. Finans çok önemli. Teknoloji orada da gene e, diyeyim ki bir teknoloji mekanizması kuruldu. O biraz daha e, bir öngörebilir bir şekilde diyebiliriz. Ama mesela teknolojide şu sorun var. E, gelişmiş ülkeler. patent hakları, know-how haklarını öyle kolay kolay vermek istemiyorlar. Evet. Ama en azından bir mekanizm kuruldu. Olan Aa, bir teknoloji üzerinden mi tartışıyoruz burada yoksa olması muhtemel olacak olan bir teknoloji tabii, üzerinden tabii, mi tabii, tabii, tartışıyoruz? Tabii tabii. Sonuç olarak ben şöyle diyorum her zaman iklim değişikliği artık sırf bir çevre konusu değil. Yeni bir ekonomiye geçiyoruz. Evet. O yeni ekonominin temelinde yeni teknoloji yeni know-how bu, bu da malum Ee, ne diyorsunuz Arge dediğimiz e, büyük yatırımlar gerektirecek. Tabii bunu en çok gelişmiş ülkeler yapıyorlar. Peki gelişmekte olan ülkeler nasıl bu düşük karbon yani sürdürebilir düşük karbonlu ekonomiyi nasıl geçiş yapacaklar? Elbette ki bu teknolojiden faydalanmaları gerekiyor. O nasıl olacak? İşte bunun için bir mekanizm kuruldu ama yani bunu daha göreceğiz. Ee, konuları hızlıca geçiyorum. evet. evet, evet. Ee, aslında mesela hukuki konular var enteresan bunu herkes bilmeyebilir. Mesela bu sözleşme yürürlüğe girmesi için ilginç öneriler var. Bir tanesi e, imzalanıldığı zaman e, mutlaka bu e, ulusal olarak e, e, belirlenmiş katkıların eklenilmesi gerekiyor. İkincisi de Yürürlüğe girmesi için normalde şu kadar ülke ratife etmesi gerekiyor. Ama burada bir teklif, bu da Singapur'dan gelen bir teklif de. Onlar da diyor ki, emisyon dayalı olsun diye. Numaralı dayalı değil, ülke numarası değil. Şu kadar ton emisyondan sonra. Bu da şey, bu denizcilik sözleşmelerde vardı, tonajı göre. O da enteresan aslında. Böyle konular var. Türkiye'nin konumu hakkında neler söylemek istersiniz? Türkiye'nin konumu hakkında ha. e, şöyle e, Türkiye tabi bu müzakerelerdeki konumu biraz e, şöyle bir sıkıntısı var Türkiye'nin. E, bu konuyu yakından izleyenler sizler tabi biliyorsunuz Türkiye'nin meşhur özel şartları. E, bizim sıkıntımız bu. Türkiye e, yani Sebeplerini girmeyeceğiz. Fakat e, nasıl OECD ülkesi olarak kendine bu işte Ek Bir ve Ek 2 ülkelerde bulmuştu. Bu 1992 sözleşmesinde. Evet. Neyse işte oradan çıkmaya çalışacak. Çünkü bunlar gelişmiş ülkeler, Ek İkiler, parası olan ülkeler. Sonunda e, Ek 2'den çıkartıldı, Ek bir de kaldı. Bu Ek Bir ülkeler içinde de işte Rusya. Gibi, yani Eski Sovyetler Birliği ülkeleri var. Onları da biliyorsunuz e, serbest ekonomisini geçiş ülkeler diye. Türkiye'de özel şartlar e, diye bir e, karar e, çıktı e, Marrakeş'te. Fakat bu Türkiye'nin ek birden farklı olan özel şartların hiçbir zaman tanımlanmadı. Nedir bu özel şartlar? Şimdi bir şey müzarka edecekseniz biraz netlik gerekiyor. Türkiye'nin sorunu net durumumuz değil. Gelişmekte de bir ülkemiz, gelişmiş ülkemiz. Çünkü birçok ülke, ek bir ülkelerini gelişmiş sayıyorlar. Bu bizi şöyle sorunlar da yaratıyor şimdi. Gelişmiş sayılıyorsak, mesela bu Yeşil İklim Fonu kuruldu. Evet. Bu Yeşim iklim Fonu'ndan nasıl e, faydalanabiliriz? Biz şimdi bazı şeylerden faydalanıyoruz. Çünkü aslında Birleşmiş Milletler çerçevesinde e, Dünya Bankası, OECD olarak biz e, Orta yüksek orta geliri gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için e, bazı finansal şeylerden e, yardım alıyoruz. Mesela 200 milyon dolar Türkiye ilk bunu alan bu Clean Technology Fund, Dünya Bankası'nın sağladı. o da tabii önemli. Yani bu doğru kullanılıyorsa Türkiye'nin e, alternatif, temiz e, zannedersim nükleer Türkiye, değil ama e, evet. şimdi Türkiye kendi durumunu netleştiremezse bu tür bu sözleşme bittiğinde bu kapılar kapanabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin sıkıntısı Biz ya gelişmekte bir ülke olarak kabul edileceğiz ki bu mekanizmaları biz de girelim. Veyahut özel şartlarımızı lütfen tanımlayalım. Nedir? Ama çok zor. sizi söyleyeyim mi? Müzakere çok zor bir şey gerçekten. Çünkü o bir kere kalıplaştı ve değiştirmek istemiyorlar. Evet. Peki bu şeye ne diyorsunuz? Şimdi asıl büyük tartışma gelişmiş ülkelerin... bu iklim değişikliğinden nasıl zarar gören ada ülkeleri gibi mesela denizlerin yükselmesinden mahvolan ya da yoksul işte Bangladeş gibi suların altında kalacak olan pek çok böyle ülke var dünyada ya gelişme yolunda bile değil yoksul ülkeler Afrika'da kuraklıktan finan onlar çekiyor acısını ve bu sizin biraz önce sözünü ettiğiniz teknoloji transferi Ancak bu şekilde yenilenebilir enerjilere geçecek know-how dediğimiz şeyleri transfer etmeleri lazım ve yardım etmeleri lazım. Biraz önce gene sözünü ettiğimiz bu yeşil e, fon, yeşil, en, yeşil, iklim yeşil iklim fonu adını getiremedim bir türlü. E, burada çok büyük bir adalet ve adaletsizlik ve etik bir sorundan bahsediyoruz. E, bunu nasıl çözecekler? Ee, gerçekten bence e, en önemli konuların başında geliyor. Çünkü onlar için hayati bir mücadele bu. Biliyoruz. Yani bu adalar gerçekten yok oluyorlar. Yok oluyorlar derken yani insanın bütün tarihi gidiyor. Yani bu çok ge ge gelecekleri e, kayboluyor. Çünkü... Dolayısıyla bence hakikaten büyük bir adaletsizlik var burada. Ve bunu müzakerede görmüyoruz. anizaten yani bir loss and damage biliyorsunuz mekanizim var. Orada bir de tartışma var. Ama şimdi demek istediğim aslında Türkiye'nin bu konuda eee müzakereler içinde diyemiyorum ama ben ben şahsen mesela her zaman bu dediğiniz ülkelerin hakikaten öncelik verilmesini eee gerektiğini inanıyorum. Zaten bu fonlardan Yani zaten Türkiye de bunu dile getiriyor. Yani ilk önce en vulnerable ülkeler, bu tür ülkeler hakikaten. Yani onların teknoloji transferi, onlara uyum için peki nerede yaşayacaklar, nasıl yaşayacaklar, <gülüyor> bunu kim karşılayacak. Çünkü bu ülkelerin hiçbir sorumluluğu yok. Ama bütün en kötü şeysini onlar çekecekler. Hiçbir gaybı uzunumluğu yok. Hiç yok. Ve, ve, ve gerçekten yani Aç kalıyorlar. Aç kalıyorlar. Terk yani sonra ondan sonra şimdi biz mültecilikten bahsediyoruz. Evet. Peki bu iklim mültecileri yani büyük bir sorun ve e, şey söylüyorum insanlar e, siz biliyorsunuzdur. E, insanlar bilmiyor. E, askeri e, ne dersiniz? Yüksek NATO olsun yani yüksek iklim değişikliği. Birinci tehdit Pentagon söyledi, Evet birinci. Pentagon söyledi bu. Evet. Neden bu yüzden? Dolayısıyla ama maalesef müzakerelerde bu konu yeterli derecede yansıtılmıyor açıkçası. Yani herkes vah vah aha diyor ama e, demek ki. Şöyle bu iklimde bu e, anlaşma bir tarafı koyuyoruz ama e, hakikaten toplum olarak ve Türkiye burada e, az gelişmiş ülkelerle zaten önemli bir ilişkisi var. Şunu da biliyorum enteresan New York'ta e, Birleşmiş Milletler'de baya yakın çalışıyor bizim e, Türk e, şeysi. Yani mesela bir zamanlar biliyorsunuz e, Palau, Marshall Islands, e, Advise European getirmek istediler. adalet uluslararası, uluslararası adalet Divanı. divanını onu da Türkiye'de şey vermiş, destek vermiş. Dolayısıyla benim için şahsen kesinlikle çok önemli bir konu ve burada Türkiye'ye hakikaten bir rol düşüyor aslında. Evet. Peki ben de bir de çok yeni bir haber var elimizde 29 Kasım'a kadar da sign da açık kabul edilebilecek olan büyük bir şey ve açık mektup yazıldı dünya liderlerine. Dünyanın bütün akademiklerinden, akademiyasından, Paris İklim Konferansı öncesinde. Bu biraz önce sözünü ettiğimiz konuda etik boyutu çok büyük. Yani tarihin doğru tarafında olmak artık çok kuşaklar, Bundan, bizden sonra gelecek nesiller için de büyük bir etik ve ahlaki sorumluluk gerektiriyor ve küresel ısınma böyle bir sorun diyorlar. Özellikle işte biraz önce sözünü ettiğimiz yerli halklar ve gelişme yolundaki yoksul ülkelerin en az sorumlu olup en, en zor adapte olabilenler olamayanlar ve en vulnerable olan, kırılgan olanlar etkilerine de o zaman da endüstriyel ülkelerin liderleri zengin ülkelerin liderleri Büyük bir sorumluluk üstlenmek hem mevcut hem de geçmişteki iklim borçları, karbon emisyonları, salımları yüzünden bir borç altına girmeleri gerekir. Yani borçlarını ödemeleri gerekir. Halbuki bunu görmüyoruz ve pre-industrial dedikleri yani endüstri öncesi seviyelerde 2 derecelik bir ısınmaya izin verilecek konuşuluyor. Halbuki şu anda... ...bugünkü bu anlaş sözünü ettiğiniz anlaşma yapılsa bile üç dereceye yakın bir şey ancak olabiliyor. Oysa bize bir buçuk lazım diyorlar ve iki bin kişi imzalamış aralarında. Çok önemli e, Noam Chomsky, işte Michael Mann, Peter Singer siyasetçi, hı hı. tarihçi Naomi gibi de bulunduğu iki bin kişi var. Ve imzaya da açık. Siz imzalayacak mısınız? İmzalarım. Tabii neden imzalamayayım? Kesinlikle. Ben imzalayacağım. <gülüyor> ha, kesinlikle. Yani kesinlikle. Ama şunu, gerçekten e, ben hukukçuyum. Biz artık biraz hukuki yolları da daha da zorlamamız gerektiğine inanıyorum. Evet. Gerçekten. Çünkü yani aynı zamanda ben IUCN e, üyesiyim. Yani e, IUCN biliyorsun dünyanın en eski, e, en büyük konservasyon e, organizasyonu ama evet. çoğu insan bilmez. <gülüyor> Hukuk komisyonunun üyesiyim ve biz bunu destekliyoruz ee, ve gerçekten yani artık hukuki yolların başvurulmasını inanıyoruz inanıyorum. Çok dünyanın en önemli etik ve hukuki ve adalet meselesi oldu. İnsanlar hayatı yok. bitiyor yani Bitiyorlar. gerçekten yani korkunç bir şey bu ve insan ama bu müzakerelerde yansımıyor. Dışarıda başka bir dünya var, mizerciler başka bir Hı. dünya var. Evet. Kesinlikle. Üstelik şimdi protestoları, bu Paris'teki patlamalar, katliam dolayısıyla da şeyleri her türlü toplantıyı da protesto gösteri, hatta konser gibi evet. toplantıları da yasakladılar. Daha da zorlaştı iş yani. Naomi Miklai'n de bu konuda eleştirel bir yazı evet. yazmış mesela olamaz diyor. Yani. Evet. Ben açıkçası François Hollande Sosyalist Partisi olarak bu kadar şey tepki vermesini biraz anlıyorum. Önlem gerekiyor. Fakat biraz aşırı. Evet. Gibi. Ma maçlar oynanıyor. L evet. Lig maçlarına evet. izin var evet. ama protesto bu evet. yoksul ülkelerin şeylerine imkan yok. Böyle bir evet. şey olabilir mi? Evet. Ve bu ya? Fransa. Evet, yani işte gerçekten. Özgürlük yani... <gülüyor> Fransa. Fransa bu. Valla işte böyle. Evet. <gülüyor> Bakalım. Yani ama biz gene de takipçisi olacağız Paris'teki görüşmelerinin. Muhtemel... Siz, Siz de orada olacaksınız. Orada olacaksınız. Evet, orada, de orada olacağız. Evet, görüşeceğiz. Gör görüşeceğiz tabii. <gülüyor> yayın yaparız. Tertleşeceğiz. Beraber. Evet. <gülüyor> <gülüyor> beraber yayın yaparız buraya. <gülüyor> evet, yayının sözünü de aldık gibi duruyor sanki buradan. Evet. Mümkünse kesinlikle tamam. katılmak isterim. Size doğru. söz vermeyeyim ama e, gönlüm ister. Çok Öyle teşekkür diye. ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Memnun oluruz. Evet, bugünkü konuğumuz İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden, e, hukuk fakültesinden. Nilüfer Rural'da e, hem Paris üzerine hem de Paris öncekisi görüşmeler üzerine konuşabilme fırsatı bulabildik. Özgecan e, bugün yoktu ama e, yarın... E, Durukan Dudu'yla yanlış hatırlamıyorsam Anadolu Meraları'ndan Durukan Dudu'yla konuşacağız ve iklim değişikliği ve tarım üzerine ufak bir söyleşi gerçekleştirebilme fırsatı bulacağız. Kaldığımız yerden de devam edeceğiz bu şekilde. Ee, şimdilik hoşçakalın, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İklim için. Paris Sirvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi.